<Gülüyor> Sri Lanka'da her geçen gün genişleyen Güneydoğu Üniversitesi'ndeyiz. Buradaki yüzlerce öğrenciden birisi geleceğin Einstein'ı olabilir. Daha'nın nerede karşınıza çıkacağını kesrebilmek mümkün değil. Herhangi bir şehirde, herhangi bir ülkede, herhangi bir zaman. Ama diyelim ki aradığımız deha burada, Sri Lanka'da. BBC Dünya Servisi'nin hazırladığı Sizi Kim Yönetiyor? dizi programlarının bu bölümünde karşımıza çıkan deha'yı, geleceğin Einstein'ı olabilecek bu üstün zekayı nelerin beklediğini inceleyecek, bilimi kim yönetiyor sorusuna yanıt arayacağız. Günümüzde bilimle uğraşan kadınların sayısı hızla artıyor. Bu yüzden diyelim ki bizim yarattığımız bu hayal ürünü parlak bilim insanı da kadın olsun. Kahramanımızın amacına ulaşabilmek, dünyanın önde gelen isimlerinden birisi olabilmek için öncelikle bilimin nasıl işlediğini anlaması, kontrolün kimin ya da kimlerin elinde olduğunu kavraması gerekecek. Bilimi hükümetler mi yönetiyor ya da belki üniversiteler? Yoksa sanayi ve piyasa mı? Yoksa bilim dünyasının kontrolü? Bilim insanlarının elinde mi? Bilim dünyasına adım atmanın ilk aşaması temel eğitim. Geleceğin dehası kahramanımız uzun bir sürecin bu ilk adımını atmış durumda. Ülkesi varlıklı değil ama birkaç üniversitesi ve yerleşmiş bir bilimsel altyapı var. Julia Higgins, dünyanın en eski bilim akademisinin, Londra'daki Royal Society'nin başkan yardımcısı. Bilim üzerinde etkili pek çok faktör var. Elbette bilimsel çalışmalara maddi kaynak sağlayanların önemli bir kontrol gücü var. Yapılan çalışmalar için akan parayı onlar sağlıyor ama buna rağmen bilimde çağır açacak önemli bir buluşu paranın gücüyle sağlayamazlar. Bunu kimse yapamaz. Yani bu sizin geleceğin Einstein olarak tanınladığınız kahramanınızın ya da onun gibi beyinlerin elindedir. Ne kadar para verirseniz verin, haydi bir buluş yap diyemezsiniz. Öte yandan kaynak yetersizliği çalışmaların önünde bir engel olabilir. Sonuç olarak bilim dünyasında paranın rolü yapılmasını sağladıklarından çok eksikliğin neden olduğu aksaklıklarla gündeme gelmekte. Bilim dünyasının bilinmez derinliklerinin araştırılması için kaynak sağlayanlardan birisi Profesör Keith Mason. İngiltere'de parça fiziği ve astronomi araştırma konseyinin başkanı olan Mason'ın elinde, her yıl temel bilimsel araştırmaları harcamak üzere 300 milyon sterlin bulunuyor. Öncelikli kaygımız en yüksek bilimsel getiriyi sağlayacak bilimsel projeyi belirleyebilmek. Bunu o alanda çalışan bilim insanlarıyla, araştırmacılarla görüşmeler yaparak sağlıyoruz. Bir bakıma bu, Dost Meclisi'nde bir danışma süreci. Kendi alanımızda araştırmalar yapan kişilerle buluşuyor, onlarla görüşlerimizi paylaşıyoruz. Bunun sonunda bize ulaşan projeler içinden en iyisini, en başarılısını seçiyoruz. Dost meclislerinde alınan kararlar bilim çevrelerinde kimi zaman tartışma yaratan bir eleme süreci. Bu yöntemle yeni ya da radikal diye tanımlanabilecek fikirlere ayrımcılık yapıldığı öne sürülüyor. Peki bunu engelleyecek mekanizmalar var mı? Bir kez daha Keith Mason. It's a very real problem there. and you know we we do try and actively search out bu ciddi bir sorun. Biz bu tür fikirleri, geleneksel bilim tanımına girmeyen fikirleri, bu radikal düşünceleri üreten kişileri araştırıyoruz. Sorun, bilim çevrelerinde duyduğunuz isimler sizin Einstein olarak tanımladıklarınız. Bunun dışında belki de yüzlerce başka ismi, kendine özgü, çılgın bilim insanını duymuyorsunuz. İşimiz hiç kolay değil ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Zengin, kendi kendini finanse eden amatör bilim adamlarının dönemi çoktan geride kaldı. Ellerinde bir araştırma fonu olmadan bugünün profesyonellerinin elleri kolları bağlanır hiçbir şey yapamazlardı. Yakın geçmişe baktığınızda pek çok araştırmacı ve bilim adamının bırakın başkalarını meslektaşlarının şüpheci yaklaşımlarıyla uğraşmak zorunda kaldıklarını görürsünüz. Nobel ödüllü Charles Towns bunlardan sadece birisi. Towns 1958 yılında lazeri icat etti. Bir öğrencimle beraber ilk lazeri yapabilmek için iki yıl uğraşmıştık. Lazer henüz çalışmamıştı ama sürekli geliştiriyorduk. Bu tür işler zaman alır. Her ikisi de Nobel ödüllü bilim adamları olan çalıştığım bölümün başkanı ve ondan önceki başkan bir gün odama geldiler, oturdular. Bak artık bırakman gerek, bu çalışmayacak. Çalışmayacağını sen de biliyorsun, biz de biliyoruz. Bölümün parasını boşa harcıyorsun dediler. Şansım vardı ki sözleşmeme göre beni sadece ahlaksız, yüz kızartıcı bir suç işlersem kovabiliyorlardı. Onlara bunun çalışmaması için hiçbir sebep yok, vazgeçmeyeceğim dedim. Öfkeyle odamdan çıktılar. İki ay sonra lazeri çalıştırmayı başardı. Hiç olmazsa birisi gelip özür diledi. Pek çok benzer yeni fikir içinde durum böyle, yeni fikirlere açık olmalıyız. Charles Towns bugün 90 yaşında ve hala çalışıyor. Kraliyet Mühendislik Akademisi Başkanı Alec Brorz'a göre, lazer konusunda yapılan temel araştırmalar, teknoloji uzmanlarının devasa çabalarının sadece başlangıcıydı. Towns'ın icat ettiği lazerle kalsaydık, şimdi nerede olacaktık? Parlak bir ışık kaynağıydı, kabul. Ama o haliyle kalsa çok önemli olmayacaktı. Şimdi durup o günlere baktığımızda, lazeri lazer yapanın bu buluşun işe yarar şekilde kullanımını sağlayacak girişimler olduğunu görüyoruz. Bu radyo yayınının dünyanın bir diğer ucuna ulaşmasını sağlayan uygulama alanından tutun da, gözünüzdeki bozukluğu küçük bir operasyonla düzeltebilen teknolojiye kadar işe yarar kullanım alanlarından söz ediyorum. Bu uygulamaların tamamında ise sadece bilimin kullanıldığını söylemek mümkün değil. Uygulamalı bilimler uzmanları lazeri en ilkel halinde ele alıp lazeri icat edenlerin akıllarında bile olmayan farklı ortamlarda kullanılabilir hale getirdiler. İnsan olunun yaşamına etki yapan uygulamalara bakın. Bunlarda bilimin ötesindeki gelişmeler sırf bilimdeki ilerlemelerden çok daha önemli bir rol üstlenmiştir. Pek çok bilim adamı bu görüşe katılmıyor. İngiltere Bilim Geliştirme Kurumu Başkanı Dr. Robert Winston'a göre ...sadece uygulama alanlarıyla değerlendirmek, bilimin kültürel önemini göz ardı etmek anlamına geliyor. Eğer bilimi sadece ticari bir faaliyet olarak görürseniz, çok ama çok önemli bir boyutunu kaçırmış olursunuz. Ben bunu genellikle Shakespeare'e örnek vererek anlatırım. Shakespeare'in eserlerini, turizm gibi gözle görülmez ihraç zenginliğimiz olduğu için değil... Kültürümüzün çok önemli bir parçası olduğu için öğretiyoruz. Bilimde böyle değerlendirilmeli. İnsanoğlunun doğal bir parçası, meraklılığımızın gereği olarak görülmeli. Sri Lanka'daki hayali kahramanımıza dönelim şimdi. O üniversite öğrencisi akademik yaşamı seçmiş, beyaz laboratuvar önlüğünü giyerek beyin üzerine çalışmalar yapan bir bilim insanı olma yolunda ilk adımlarını atmış olsun. Eğer her şey yolunda giderse, zaman içinde, araştırmaları için kaynak sağlayıp çalışmalarını sürdürebilir. İşte bu aşamada karşısına yeni bir engel çıkıyor. Araştırmalarının sonuçlarını yayınlamak. Bulguları tartışmalı ama bir o kadar da önemli ise bunları Nature gibi önde gelen bilimsel yayınların değerlendirme heyetlerine, yazı işleri müdürlerine ulaştırmak isteyecektir. Philip Campbell, Nature Dergisi'nin genel yayın yönetmeni. Every paper... Herhangi bir makaleyi yayınlayıp yayınlamayacağımıza karar vermeden önce en az 2-3 uzmanın değerlendirmesini alırız. Elimize geçen makalelerin yarısını, kimi zaman daha da fazlasını ise değerlendirme heyetine bile göndermeden reddederiz. Makalelerin konusuna araştırma yapılan bilim dalına bağlı bu. Peki reddedilen makaleler işe yaramaz, boşa vakit harcamış çabalar mı? Bir kez daha Philip Campbell. Not at all and there's plenty of stuff we reject that is perfectly good stuff and indeed I would be kesinlikle öyle değil. Yayınlamayı reddettiğimiz çok başarılı çalışmalar da var. İtiraf etmeliyim ki yargı hatası yaptığımız için reddettiğimiz muhteşem çalışmalar da oldu. Hepimizin başına gelir bu zaman zaman. Çalışmalarının Nature gibi bir bilimsel dergide yayınlanmasını arzu eden çok sayıda bilim adamı, araştırmacı var. Bunu isteyenlerin sayısı başaranlardan çok daha fazla. ''Bu size olağanüstü bir güç vermiyor mu?'' diye sorduğumuzda Campbell, gücün sorumluluğu da beraberinde getirdiğini belirtiyor. Evet, bunu inkar edemem. Belli bir güç veriyor. Ama öte yandan bunu bir güç olarak düşünüyorsanız, konumunuzu kötüye kullanıyorsunuz demektir. Her şey sorumluluğa bağlı. Güç kavramı herhangi bir konuda etki yapacak bir karar alabilme yetkisini çağrıştırıyor. Bizim yaptığımız ise bu değil. Tüm yaptığımız bilimsel çerçevede hazırlanan çalışmaları seçip yayınlamak. Diyelim ki bizim Sri Lankalı kahramanımız çok önemli bir keşifte bulundu. Yaptığı araştırmanın bulguları insan zekasının beynin fiziksel boyutlarını açtığına işaret ediyor. Böyle bir durum kahramanımızın bilimin 600 yıllık geleneksel sınırlarını zorladığı anlamına geliyor. Sri Lankalı araştırmacı telepatinin mümkün olduğunu gösteren sağlam kanıtlarla ortaya çıkarsa, Nature'ın genel yayın yönetmeni Philip Campbell, nasıl bir karar alır, ne yapardı? Bunu yayınlamayı çok isterdim. Eğer sağlam kanıtlar varsa mümkün olduğu kadar hızlı yayınlamak için uğraşırdım. Ama emin olun önce birkaç kişinin görüşünü alırdım. Daha işin başından itibaren zorluk çıkarmaya başladın diyeceksiniz ama bu işin kuralı bu. Ama bir yayıncı olarak bu kişinin gerçekten bir şeyler keşfettiğine inanıyorsanız, Başkaları ne derse desin yine de içinizdeki sesi dinleyip bu çalışmayı yayınlayabilirsiniz. Sonuçta araştırmanın sonuçları doğru çıkarsa bu herkes için muhteşem olur. Aşılması gereken güçlükler, kontrol mekanizmaları sadece yapılan çalışmaların yayınlanabilmesinde değil, akademik yaşamın, bilimsel araştırma dünyasının hemen her aşamasında karşısına çıkıyor geleceğin Einstein'larının. Julia Higgins bu tür engellerin her zaman entelektüel boyutta olmadığını, pek çoğunun genel sorunlar, kaygılar olduğunu vurguluyor. Örneğin güvenlik. Biyolojinin farklı alanlarında araştırma yapıp yapamayacağınızı belirleyen komiteler var. Yakın zamanda bir araştırmacının özel bir klonlama, kopyalama deneyi yapmasına izin verildiği yazıldı gazetelerde. Ancak bunu yapabilmek için kim bilir kaç farklı komiteden heyetten izin almaları gerekti. Sanıyorum toplumun belli alanlarda kontrolü elinde tutma hakkı var. Bu bağlamda toplum ne tür araştırmaların yapılabileceği, bu araştırmanın güvenli ve etik kurallara uygun olup olmadığını belirleyebiliyor. Güvenlik ve etik konusundaki tartışmalarda görüşler muhtelif. Ancak tartışma götürmeyen bir gerçek var ki, gelişmiş ülkeler bilimsel araştırmalar konusunda sistemin yöneticileri konumunda. Afrika Bilimler Akademisi ve 3. Dünya Ülkeleri Bilim Akademisi Başkanı Muhammed Hasan, Gelişmekte olan ülkelerle varlıklı ülkeler arasındaki farkı anlatıyor. Dünya nüfusunun %80'ini barındıran Güney, araştırma geliştirme dalında çalışan bilim adamlarının sadece %30'una sahip. Yayınlanan çalışmalar açısındansa bilimsel ve teknolojik yayınların 15'ten azı Güney'den geliyor. Bu veriler gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurumu açık şekilde gösteriyor. Bu büyük bir sorun. Ama bir diğer endişe nedeni de gelişen ülkeler arasındaki farkın giderek büyümesi. Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Kore çok hızlı ilerliyor, araştırma geliştirmeye daha fazla kaynak ayırıyorlar. Afrika ve İslam ülkeleri listenin sonunda. 1 milyar 200 milyon nüfuslu 57 İslam ülkesi tüm dünyanın bilimsel çalışma üretimine yalnızca %1 oranında katkı yapıyor. Bu oldukça ciddi bir sorun. Çünkü gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya oldukları sorunların pek çoğunun çözümü bilimsel çalışmalarla doğrudan bağlantılı. Gelişmekte olan ülkeler çok uluslu dev şirketlerin bilimdeki son gelişmeleri kendilerine getirecek olmasına da bel bağlayamaz. Son 15-20 yılda üretilen yaklaşık 1700 yeni ilaçtan sadece 11'i gelişmekte olan ülkelerde karşılaşılan hastalıklarla mücadele içindir. Gelişmekte olan ülkeler kendi bilimsel çalışmalarına güvenmek zorunda. Bir kez daha Afrika Bilimler Akademisi ve 3. Dünya Ülkeleri Bilim Akademisi Başkanı Muhammed Hasan. countries want to develop Ülkelerin kendi bilimsel yatırımlarına sahip olmaları, kendi sorunlarını çözmenin en iyi yolu. Gelişmekte olan ülkelerin sorunları, ister sağlık alanında olsun ister tarımda, bu sorunlar üzerinde çalışan o ülkenin bilim adamları, teknoloji uzmanları tarafından çözülebilir. Bu gerçeğin G8 ülkeleri tarafından anlaşılmış olması umut verici. Bilimsel merkezlere, üniversitelere destek sağlanıyor. Ama bu desteğe Afrika ülkelerinin hükümetlerinde sıkı sıkıya sarılması, çalışmalara yardımcı olması gerekiyor. Afrika Bilimler Akademisi ve 3. Dünya Ülkeleri Bilim Akademisi Başkanı Muhammed Hasan Sri Lankalı kahramanımızı yaptığı araştırmaların sonuçlarını yayınlamaya çalışırken bırakmıştık. Diyelim ki aradan 30-40 yıl geçti, çalışmaları yayınlandı ve Nobel ödülüne aday gösterildi. Bu mudur bilimin akademik çalışmanın en üst noktası? Nobel bilim ödüllerini dağıtan komitenin başkanı Stokholm'daki Karolinska İstitüsü'nden Profesör Juran Hansen. Bir keşfin peşindeyiz. Yaşamı, tıbbı algılayışımızda devrim yaratacak keşiflerin arayışındayız. Çoğunlukla yavaş davranmakla bir bilim adamını yaptığı keşif nedeniyle hemen ödüllendirmemekle eleştiriliriz. Bunun nedeni gerçekten çığır açacak bir çalışmayı, bilimde değişme neden olacak bir keşfi, doğru kişiyi ödüllendirmek istememiz. Bu nedenle çalışmaları ve adayları incelemek yıllarımızı alıyor. Karolinska, Karolinska Enstitüsü Nobel Bilimler Akademisi Paul Lauterbur ve Peter Mansfield'ı manyetik rezonans görüntüleme alanındaki çalışmaları nedeniyle... Programın başında sorduğumuz soruya geri dönüyoruz. Laik... Bilimi kim yönetiyor? Görünen o ki bu yapılan çalışmaya, dünyanın hangi ülkesinde olduğunuza ve bilimin hangi kademesinde çalıştığınıza bağlı. Tartışma götürmeyen gerçekse bugünün dünyasında uygulanan kurallar, belirlenen sınırlar bazıları için daha çok avantaj sağlar durumda.